İyi günler. İstanbul Servis Mimarlar Derneği'nin katkılarıyla hazırladığımız Açık Mimarlık programına başlıyoruz. Ben Hüseyin Kahvecioğlu. Günaydın. Ben İpek Akpınar. Bugün yine her zamanki gibi konuklarımız var. Tülün Hadi ve Cem İlhan. Hoş geldiniz. Hoş Merhaba. geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Bugün şöyle bir konu üzerinde konuşacağız. Türkiye'de mimarlığın son zamanlardaki gelişimi, durumu üzerine... E, fakat bunu e, ulusal mimarlık ödülleri e, ve sergisi üzerinden yürütüleceğiz. Geçtiğimiz cuma evet. gerçekleşen. Ve Türkiye'de mimarlığın aslında en kurumsallaşmış platformlarından biri olarak değil mi? Çok uzun süreli, 80'lerin e, ortalarından beri çok uzun bir koşu. E, bu yıl 13.sü. 1988 yılından bu yana 2 yılda bir devam ediyor. Aslında... Hani Türkiye gibi sürekliliği olmayan, sürekli kesintiye uğrayan, özellikle mimarlık ortamında iniş çıkışlarla dolu e, tartışma zeminlerinin olduğu bir ortamda, süreklilik yaratması açısından bence mesleki tartışma, mesleğin iniş çıkışlarını, görsel veya planlama yönünden yaklaşımları, farklılıkları, o shift, dönüş noktalarını görmek açısından bana olağanüstü bir platform olarak geliyor. Aslında tabii burada olmalarının bir nedeni de bu ödülde, bu sene... Ve daha ki dönemlerde katılmaları ve ödüller kazanmaları Cem İlhan ve Tülin Hadi. Bir iki şeyi daha söyleyeyim. İpek'in söylediklerine ilaveten sergi kısmı da oldukça önemli. Sadece ödüller değil. Çünkü adeta her iki yılda bir Türkiye Mimarlığının bir envanteri çıkıyor. Yapı dalında, proje dalında, mesleğe katkı dalında ödüller veriliyor. Bu uzun listeler olduğu için burada bu yılın sonuçlarının da ayrıntısıyla... Ee, ...okumayacağım ama Mimarlar Odası'nın web sitesinden bütün bunlara ulaşılabilir. Ayrı bir bölümü var her seneki ödüller ve katılımlarla ilgili. Ee, bir özelliği daha var. Her sene e, hiç aksamadan e, kısa bir süre sonra bütün katılımların e, yer aldığı yayını çıkıyor. Bir kataloğu çıkıyor. Ki o, en önemlisi de evet, bence O yönden o. de çok iyi bir belgeleme süreci. Bir de bir şey daha evet. var bence. Hani vefa duygusu böyle bir semt adına dönüştüğü bir ortamda... Mesleğe katkıda bulunan duayenlerin de hatırlanması anlamına da bence çok kurumsallaşmış bir platform. Sinan ödülü, mesleğe katkı Ödülü de o anlamda zikretmekte fayda var diye düşünüyorum. Son üç dönemdir de anma programı eklendi. Hayatta evet. olmayan mimarlığa katkısı olmuş isimler için. Peki bu kısa bilgilendirmelerden sonra e, sözü tüline ve ceme e, bırakabiliriz. Şöyle bir giriş yapalım isterseniz yine çok kısa bir giriş yapmaya çalışayım. Bu envanterler aslında gösteriyor ki son birkaç yılın özellikle sergileri ve katılımları... ...Türkiye'de 5-10 yılda süren çok yüksek yapı üretim faaliyeti mimarlığı da önemli ölçüde etkiliyor. Bir taraftan mimarlığın kanıksanmış algılanışları var. Bu mimara biçilen rolden mimarın kendisini konumlandırışına kadar, donanımına kadar... Bir taraftan da çok hızlıca söylemek gerekirse karşılaştığı yeni bir dünya var. Bu gayrimenkul sektörünün, yapı sektörünün etkisiyle, ivmesiyle daha önce hayal edemeyeceğimiz kadar büyük yapı üretimleri var. Ve mimarlar bu işin içinde ister istemez bu şöyle diyelim eski paradigma, yeni paradigma kısaca bir karşılaşma söz konusu. E, Mimarlar da bu durumda e, kendilerine bir anlamda yeni pozisyonlar almaya veya bu üretimin içinde nasıl yer alacaklarını kestirmeye çalışıyorlar. Sizi orada şöyle bir konuma koysak, e, bir küçük değerlendirme yapsam e, izninizle sizin üzerinize e, hem bu, yapı, gibi gibi <gülüyor> bu yapı üretiminin içinde yer alıp nitelikli üretimler e, yapıp bir yandan da bu koşullara teslim olmama. ...başarısını gösteren bir ekip olarak... ...değerlendirebiliriz diye düşündüm. Ee, ve sözü size bırakalım... ...buradan sonra. Çok teşekkürler valla. <gülüyor> <gülüyor> yani e, bizi oturttuğun... ...konum e, bayağı tatminkar... ...güzel yani gurur duyulacak bir tamam, konum. Tamam sevdik hadi hoşçakalın. <gülüyor> <gülüyor> e, Cem sen hemen böyle bir şey söylemek ister gibi oldun. Hayır Hüseyin <gülüyor> o kadar güzel... ...girizgah yaptı ki... Yani ben giderek daha zor konuşan bir insan haline geldim birileri topu alır başlarsa konuşmayı arkasına daha rahat getiririm sen gir bir yerlerden ben tamamlamaya çalışayım aklıma gelen şeyler. Evet. Ee, evet Hüseyin gerçekten güzel özetledi ee, bir tarafta e, piyasanın koşulları var bir tarafta e, belli bir formasyonun içinden yetişen mimarlar var bir e, bir tarafta buna teslim olanlar, bir tarafta buna teslim olmayanlar Direnenler var. Direnenler belki. Evet. Direnenler var, evet. Bir de böyle acaba bu koşulların içinde herkesin faydalanabileceği, yani gerek işverenin faydasını, faydalanmasını sağlayacak, gerek kamunun faydalanmasını sağlayacak, gerek de onu düşünürken biz mimarların tatmin olmasını ...sağlayacak bir durum yaratılabilir minin peşinde olanlar var. Biz de işte senin söylediğin gibi onu sağlamaya çalışıyoruz. Biz de tabii hiç direnmedik değil. Bazen öyle durumlar oluyor ki... ...biz bunu yapamayacağız, sürdüremeyeceğiz dediğimiz anlar oluyor. Vazgeçtiğimiz projeler de oluyor. Sürdürdüklerimiz daha fazla Allah'tan ki. <gülüyor> Yoksa duman olurduk herhalde. Zaman zaman şey dediğimiz de oluyor... Ya halen ayakta olmamız bir mucize gibi bir şey. Ben başka bir yerden gireceğim şimdi. Belki bir açalım sağlar. <gülüyor> evet. Çünkü başka iş için biz böyle kendi mimarlığımızdan bahsetmeye başlarsak reklama girecek. <gülüyor> Belki satır aralarından onları yakalamak daha rahat olacaktır. Şimdi şöyle bir gözlem var senin o yazında da <gülüyor> bir önceki dönemdeki sergi değerlendiren yazında bu ...yarılma denebilir bu ayrışma... ...yani bir tarafta piyasa dinamiklerinin... ...o e, serpili... ...büyüye gelen kapitalizmin... ...ve onun dinamiklerinin, globalleşmenin... ...etkisiyle inşaat... ...sektörünün böyle katmerli... ...katmerli, patlaması, coşması, serpilmesi... ...onunda ve bundan da... ...mimarlık bürolarının mesleğin tabii ki... E, ...nasiplenmesi... Yani ...bunu hep birlikte evet. yaşıyoruz... Evet. ...fakat burada tehlike tabii bu, bu ölçek artışının... ...farklı duruşlar gerektiriyor olması... İşte büroların ona göre yeniden kendini değerlendirmeleri, örgütlenmeleri, iş yönetimi vesaire gibi daha önce hiç aşina olmadıkları alanlarda yetkinleşmek, donanımlı olmak zorunda kalmaları gibi. Aslında çok geniş konular, sürede çok az. Ama ben buradan hemen şuna bağlamak istiyorum. İyi mimarlık işverensiz olmuyor. Ufku açık, esnek ve kendi de donanımlı olan ve kültürlü bir aktör yoksa karşınızda. Bu bize öğretile gelen sen aynı nesilsiniz biz okulda Hı -hı. bir fanus içinde kapalı bir dünya içinde üretim yapan mimar modeline göre ben çizdim tabii. ben buna inanıyorum koydum budur diyen mimar artık e, biraz komik duruma düşüyor Çok çünkü karşısında bambaşka şartlar İyi. var. Tabii, tabii. Şimdi böyle olunca e, yeni bir pozisyon alma yeni e, refleksler geliştirmek gerekiyor yeni stratejiler geliştirmek gerekiyor. Tekrar işverene dönersek bunu e, arkitera bence ...çok güzel yapıyor, işveren <gülüyor> ödüllü gibi. Ee, iyi de götürüyor ve onu da böyle bir düzene bağladı. Fakat meslek odasının duruşu burada çok farklı. Ben bu anlamda bir mesaj gibi algılanabilir. Ulusal Mimarlık Sergisi'nin ve orada toplanan bütün projelerin... ...ve ardından verilen ödüllerin, nitelikli işlerin... ...çünkü hemen pat diye verilmiyor, bir öneleme yapılıyor değil mi? Bir liste oluşturuyor vesaire. Tabii bu Türkiye'yi geziyor. Fakat bu yine de kamudan, kamu yönetiminden ve... E, Sermayeden uzakta sanki gelişen yine o kendi kapalı dünyamız içinde e, buluştuğumuz ah ne hoş projeler dediğimiz bir etkinliğe dönüşebiliyor. Kataloğuna vesairesine rağmen. Haklı olduğun nokta var aslında mimarı hani <gülüyor> iyi mimarı mesela sizler gibi ortaya çıkaran biraz da iyi işveren. Mimarlıktan anlayan değil mi bir dünya görüşü olan işveren orada evet, işverenin adı evet. maalesef yok. Benim Kesinlikle. demek istediğim. Bu e, buluşma ortamı, bu platforma işverenlerin daha bir şekilde katılıp onların kendi katkılarının ve beklentilerinin de bir şekilde evrildiği ve e, mimarlık kalitesini artıracak anlamda e, değiştiği bir şeye, mecraya sokulabilse bu ulusal mimarlık etkinliği kurumlaşmış olan. E, çünkü işverenler şunu görüyorlar, iyi bir ikna etme biçimi. Ortaya çıkan nitelikli yapılar ve bunların belli bir e, süzgeçten geçirerek tartışılıyor olması, sergileniyor olması ya bir dakika dedirtebiliyor. Bunun farkında olmayan bir sürü müşteri var. Çünkü belli klişeler üstünden üretiliyor mimarlık e, ya bir ofis ismarladık, herhangi bir yapı tipi olabilir ve e, inşa ediliyor, bitiyor. Halbuki burada e, bu senin yazındaki anonim kalitenin dayattığı kütüphaneye sık sık başvuran bir mimar konumuna itebiliyor. O kadar büyük bir üretim var ki siz artık böyle düşünemez hale geliyorsunuz ve yeniden üretilmiş şeyleri tekrar gündeme getiriyorsunuz. Tekrar tekrar evet. gerekiyor. Nitelikli kişilikli bir yapı üstünden bir yatırımcının da kendi itibarının arttığı artabildiği mesajı bence Hı -hı. ulusal mimarlık ödülleri ve odanın da içinde olduğu Hı -hı. o da bir meslek örgütü ve bence en saygın olması gereken konumlardan pozisyonlardan birine sahip. ...onun üstünden bu işin geliştirmesi çok, çok daha önemli diye düşünüyorum programı Kesinlikle. bitirmeden. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani bu kadar büyük yapı üretimi varken... ...onun asıl karar vericilerinin nitelikli mimarlık talebiyle ilgili aslında önemli de bir... ...belki gelişiyor aslında çok da haksızlık etmeyelim toptan ama... ...bir noksanlık olduğu açık ve bütün bu birikimin onlara sunulmasının... ...bunun da meslek odası organizasyonuyla daha organize bir şekilde olmasının... ...büyük yarar olacağı kesin. Ee, devam edecek... Yok ben çok konuştum. Şey başka isterim. bir şeye geçelim. Ee, Aslında İten tam başka bir var. şeye geçmeden önce... ...Tülin bize şahane bir parça seçti... ...dilerseniz onu duyursun. Geldi mi parça evet, zamanı? <gülüyor> parça zamanı <gülüyor> geldi. Ya, bu parça girmeden önce... ...parçayı evet. biz çok seviyoruz. Evet. Biraz yavaşlayalım. Bu hani slow food hareketleri var. Bir yavaşlama trendi var ya dünyada. Bu parça... Ki biz dinlediğimiz zaman kendimiz de bazen kapılıp hızlanabiliyoruz. Çok iyi, öyle, Bu böyle yavaşlatıyor her şeyi. Slow Şimdi öyle saatlerinde yemekler yenmiş, hafif böyle kahveler çirmiştir, hafif böyle uyuklama modunda olan tüm dinleyicilere hitap ediyoruz buna. Öğle yemeği eşliğinde. <gülüyor> e, e, parça Alper Sönmez'in albümünden. E, vokalde Sibel Köse var, mimar aslen. Hmm. E, parçanın adı Beşik. Baştan, sondan, aşktan, gözyaşlarından, korkmadan, utanmadan, kendini tutmadan Tut güzelce ellerimi yum, gözünü sallan öyle sallan Tekrar merhabalar Sibel Köse'nin olağanüstü yorumu beşi dinledik. Mimarlarla sevgili Tülün ve Cem'le beraberiz ve özellikle bu bu senenin mimarlık ödülleri yani odanın çatısında gerçekleşen ödülün biraz kritik önemini açsak meslek için mesleğe katkı anlamındaki anlamını açsak özellikle bu hani sektörel bazda ve kapitalist ortamda farklı bir sürü kulvar varken bu ödüllerin Denden içinde kullanıyorum. En azından bir araya gelmenin, yayınlamanın, sergilemenin önemi biraz daha açsak diyorum. E, şö şöyle soruyu biraz daha geliştirebiliriz belki. Bir taraftan çok sayıda ödül var. Doğal olarak bu çok büyük yapı üretimi içerisinde gayrimenkul sektörünün sektörel ödülleri. Şüphesiz onların da işlevleri var. E, fakat burada e, biraz e, Mimar Odası'nın sergisi ki sergiyi de çok önemsiyoruz sadece ödülü değil ve ödülleri. Diğerlerinden farklı bir kulvara düşüyor daha toplam mimarlık kalitesine yönelik bir ödül böyle baktığımızda sizin görüşünüz nedir bu, bu sergilere çok kere katılmış ve ödüller almış mimarlar olarak sizin için ne anlam ifade ediyor? Şimdi e, mimarlar odasının ödülünü bir kenara koyalım ödül kurumunun kendisi nasıl bir şeydir özünde onu düşündüğümüz zaman ödülün evet. e, teşvik edici bir yanı var tabii ki. Ee, bir de sorumluluk yükleyen evet. bir tarafı var. Ee, onun için ödül kıymetli bir şey. Ee, Mimarlar Odası'nın verdiği ulusal ödüllere baktığımız zaman da... E, ...yani bugünün ortamında e, parayla satın alınan bir ödül değil. E, bu ülke topraklarında alınabilecek en prestijli ödül. Bu gönderme gibi olabilir mi acaba? Yoksa... Ee, yarası olan gocunur. <gülüyor> Peki. <gülüyor> Anlayan anladı. aslında her her şekilde evet. e, çünkü parayla da veriliyor olsa evet. aslında parayı veriyorsun. Bir sürü insan giriyor ve onların arasından bir tanesi Yine, evet, evet. ödül alıyor. Yine bir teşvik alınma. edici var. Tabi <gülüyor> ya yani o kadar karalamayalım. E, tabii ki e, emek harcamış olan mimarı. ...mimari grupları ve beraberinde yapının sahibi olanları gururlandırıyor, teşvik ediyor. Böyle bir tarafı var. Sorumluluk yükleme kısmı bence çok önemli, çok çok önemli. Ama ben aslında bu ulusal ödül de serginin daha önemli olduğunu düşünüyorum. Sergi ve katılım çok daha önemli. Ödülün birazcık daha böyle arka plana itilmesi... Çünkü biraz şey de var, ödülün kendisi mimarın görünürlüğünü arttırıyor, işverenin görünürlüğünü arttırıyor, yapının görünürlüğünü arttırıyor. Hmm. Ee, ama aslında bence yapması gereken şey e, mimarlığın önemini arttırmak olmalı, mimarlığın vurgusunu arttırmak olmalı. Ödül biraz daha eminim ki gelecekte biraz daha arka plana gidecektir. Mimarlığın kendisi yükselecektir. E, o da belli şekillerde bunu başarabilirse... E, basınla olan ilişkilerini güçlendirebilirse e, Sadece ödül almış birkaç mimarın değil ama orada çünkü çok fazla nitelikli eser oluyor e, Ödül adayları oluyor List, Listede aslında ödül almayan derden içinde söylüyorum o liste olan üstü bir, bir liste evet. Ben bu yıl oldukça çıtayı işte yüksek gördüm çok iyi projeler ve çok vardı Birkaç yıldır vardı, öyle evet. gidiyor Yani ödül adayı olmayanların arasında da çok çok e, iyi projeler oluyor Onların görünürlüğü bir şekilde artırılabilirse bence çok iyi olacak. Yani bu organizasyon daha fazla yerini bulmuş olacak, daha fazla amacına Arada ulaşmış olacak diye düşünüyorum. Aslında bu sergi mimarlar odası tarafından iki yıl boyunca şubelerin yani değişik şehirlerdeki mimarlısı şubelerinde açılıyor, dolaşıyor yani Türkiye'yi dolaşıyor bir sergi. Orada yani çok konumuz değil ama yine şuna dönüyor. Odamızın galiba e, kamuoyuyla daha fazla, daha güçlü ilişkiler kurmakla ilgili bir sorunu e, gündeme gelebilir. Çünkü mesela şu anda Ankara'da sergi devam ediyor. Ortadoğu Teknik Üniversitesi Mimar Fakültesi'nde tahminince bir hafta daha açık kalacak. Bu mesela Ankara gündeminde ne kadar biliniyor bilmiyorum. Hepimiz biliyoruz mimar olarak. Ondan sonra İstanbul'a gelecek. E, Karaköy'deki Mimar İstanbul Şubesi'nde sergilenecek. E, muhtemelen iki hafta tam tarihini bilmiyorum. Ama sen, açıldığında bile muhtemelen sadece mimarlar haberdar olacak. <gülüyor> Halbuki bir dolu Türkiye'de son iki yılda üretilmiş inanılmaz e, iyi, nitelikli işler de olan bir sergi. Pa pardon. Bir küçük Şimdi müdahale aslında... yapı fuarı, pardon ama yapı fuarında bence denk gelen ender iyi ortamlardan biri. Çünkü orada girer girmez yüzleştiğiniz bir sürü aktörün bir anda var olduğu, ziyaret ettiği bir ortamda sergileniyor olması... Diğerlerinin belki daha önüne geçecek bir anlamda. Şimdi aslında e, sergi Ankara'dayken sadece mimarların gidiyor olması e, veyahut işte senin bu endişen e, gezecek ve ne, kaç kişi ilgilenecek e, acaba evet. e, konusu bence mimarlıkla ilgili başka bir duruma da işaret ediyor. E, 14 Mayıs'ta İstanbul'da olacak sergi ve bence İstanbul'da olduğu zaman çok fazla kişi, kurum, basın e, o sergiyi ziyaret ediyor olacak. İstanbul'a geldiği zaman daha fazla ilgi uyandıracak. Ama o yankını yani, uyandıracak mı çok fazla basın e, izlediği yankısı, halde yer bulabilecek mi acaba kendisi? Yankısı biraz kendisine? daha farklı bir şey ama e, şöyle bir şey e, geçen yıllarda senin dikkatini çekmiş. Bu senede ben dikkat ettim. E, ödülü aday olan büroların bir ikisi dışında tamamı İstanbul'dan. E, işverenler e, buralardan. E, kültür sanat ortamı diye değerlendirilen... Ee, yani onun kalbinin attığı yer filan gibi yani böyle bir şey e, Vurgu yapmak istemiyorum ne yazık ama ki öyle. yani bu bağlamda <gülüyor> ne yazık ki öyle. yazılı görsel basında yer almasında da mı bir farklılık bekliyorsun sen? Bence olacak evet. Tamam. Ben Hı. aslında şunu söylemek istedim senin bir, bir önceki söylediğinden e, bir taraftan ne kadar duyurulmaya çalışılsa ve sergiler yapılsa bile genel hani toplum nezdinde mimarlığın konduğu yer Adına, mesela eş zamanlı olarak bir film festivali yapılıyor. Bütün televizyon kanallarında izleyebiliyorsunuz ki önemsiz değil çok önemli. Ama mimarlık ve her gün yakındığımız bütün yaşadığımız şehri dönüştüren konular onlarla ilgili bir dolu üretim projeler bunların değerlendirmesi sergisi. Mesela bu onun onda biri kadar yer bulma şansına sahiptir İstanbul'da yapılsa bile. Biraz yani bu sırf hani meslek odasının falan değil de bizim aslında bu programın temel amaçlarından da bir hani mimarlığın algılanan toplum nezdindeki imajıyla ilgili bir eksikliği sorunu aslında. Aslında mimarlığı konuşma yani. platformları tart kamu anlamında o tür platformlar çok az. Mesela sevgili Tülin'in yürüttüğü program vardı değil mi daha sonra geri çekildi Yani bu tür yazılı ve görsel meyaza mimarlığın tartışma dinamiklerini parametrelerini Aslında öğreniyoruz bir sinema mesela öyle bir şey geçtiğimiz 20 yılda 30 yılda bir sinemaya bakış sinema okuması tiyatro okuması belgesel okuması vesaire ama mimarlık için böyle bir şey yok futbol okuması mesela, mesela değil mi evet, evet. Dört gün futbol oynanıyor, üç gün futbol tartışılıyor veya tam tersi. şey Benim Turgut Cansever'in çok sevdiğim bir böyle küçük bir hikayesi var. E, gazetede e, futbol eleştirisi okuyormuş. demiş ki ya yıllarca yazdılar yazdılar Türk futbolu bir yere geldi. Belki mimarlık hakkında da yazılsaydı. Farklı <gülüyor> bir, hani. bir noktada olabilirdik. Gibi. Mesela şeyi hatırlıyorum. Rahmetli Hülya Yürekler zamanında e, dönemin ana akım gazetelerinden mimarlık sayfası talep etmişlerdi. Olmadı. Yani öyle bir şeyin gerekli olduğunu, böyle bir mecranın gerekli olduğunu ikna edilmeleri gerekiyor var, herhalde. E, pazar, eklerinde, pazar eklerinde, çarşaf çarşaf var. Emlak sayfaları var. Yani. Benim kastettiğim hani Tülin'in hazırladığı gibi programlardı. <gülüyor> Peki. evet Aslında Yine... şöyle bu, biz o programı yaparken örneğin Hollanda'dan gelen mimarlar oluyordu. İngiltere'den, şuradan, buradan falan. Şeye çok şaşırıyorlardı. Ya böyle bir programı nasıl yayınlayabiliyorsunuz? Hollanda'da olsa böyle bir program gece birden sonra yayına girer diyorlardı. Yani bu Fena durum aslında yani. bize <gülüyor> özgü değil. Biz o zaman çok daha iyi konumdayız. Pazartesi gecerisi. 8'de. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Yok, arkasında kimin olduğu çok önemli. belki Böyle belki. konuları. Peki, aslında konu şahane ama yine galiba, bitiremedik. E, evet ben aslında biraz daha içeriğinden bahsedebiliriz de hayal etmiştim. Bizi üç hafta ee, daha çağırırız. E, devam, edebiliriz. <gülüyor> da devam edebiliriz. Galiba vaktimizin sonuna doğru e, geliyoruz. Bütün bu konularla ilgili belki Mimar Odası web sitesinden e, başta söylediğim gibi ayrıntılı bilgiler edinilebilir. Bunun haricinde ilgili görselleri, linkleri blogumuzda e, biz verebiliriz. Evet, ödül listesini verelim. Acıkmimarlikblogspot.com Evet. E, bunun dışında... Haftaya görüşmek üzere Çok teşekkür sevgili... ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Biz, teşekkür ederiz. biz teşekkür ederiz. Hoş geldiniz, Selamlar Selamlar iyi ki geldiniz. geldiniz. hoşça Hoşçakalın.